Anne ve babasını döven, pişman olmadan ölen kimse tövbe ve helalleşme durumunu da gerçekleştirmemiş. Durumu ne olur? Acaba cehennemde ebedi mi yanar? Kardeşleri de bu kimse için beddua edebilir mi? Evet. E, büyük günah işleyen insanların e, af için Cenab-ı Hakk'a niyaz etmesi. Ya onu mutlaka... E, hı hı gerekiyor Yani bu af dileği olmaksızın bağışlanması söz konusu değil. Hele hele anne babasını öden bir insan büyük günah işlemiştir. Ne yapması lazım? Cenab-ı Hak'tan af dilemesi, e, hayatta ise anne babasından helallik alması, lazım. onlara ikram etmesi, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olmaya gayret etmesi icap ediyor. E, peki bu insan, büyük günah sahibi, Müslüman, e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidecek sevapları, günahları ne olacak? Bir araya getirilecek, hesaplanacak. Eğer sevabı yukarıdaysa cennete gidecektir direk. Günahlar fazla ağırsa eğer Cenab-ı Hak bağışlamamış, kendisi için şefaat de söz konusu olmamışsa e, günahı fazla olan kısmı kadar ateşe atılacak. cehennemde onun karşılığını görecek. Ve sonra ne yapacaktır? Oradan çıkacak ve cennete geçecektir. Yani büyük günah sahibi de olsa bir Müslüman ebedi olarak cehennemde kalmayacaktır. Müslümanlar için. Yani günahı şeyler. varsa ve günahı sevabından fazla ise o miktar eğer Cenab-ı Hak bağışlamamışsa yahut kendisine şefaat edilmemiş ise o fazla olan günaha kadar cezasını çekecek ve sonra cennete gidecektir. Peki bunun için beddua edelim mi? Ya niye beddua ediyoruz Dua ki? edelim ki yani Dua edelim ıslahı için. Ee, bu daha hoş olur. Yani beddua acizlik halinde ancak başvurulabilecek şeydir. Yani bir insan e, bedduaya maruz kalıyor yahut mecbur kalıyorsa o onun aciziyetinin aslında ifadesidir. Çok zor şartlarda yapılabilir. Allah Resulü'nün hayatında birkaç tane dua var. Nerede var? Hendek Savaşı'nda mesela. Öğle namazını, bir rivayetler değişiyor ama ikindi namazını vaktinde kılamamış. Hazreti Ömer'e soruyor radıyallahu anh'a, kıldın mı namazı? Hayır ben de kılamadım diyor. Akşam namazı vakti girmiş. Önce ikindiyi, sonra akşamı kılıyorlar. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam, bu müşrikler için beddua ediyor sebep ne namazı vaktinde kılmamıza mani oldular diye bakınız evet. nefsi değil bana zarar verdiler e, aleyhimde şöyle yaptılar Allah şöyle yapsın demiyor namazı vaktinde kılmama mani oldular diye e, müşriklere karşı bir bedduası olduğunu biliyoruz böyle tek tük nadir bedduaları var o şahsi meselelerde değil hep böyle hı hı. E, dinin bir emrinin yerine getirilmemesi işte haram olan bir şey e, yapıldı ve dine hakaret edildiği takdirde başvurulan bir hadise olmuş.